Herkese merhaba. Gerisi hikayenin 8. bölümünde bu defa bilgisayar oyunlarına bahsedeceğiz. Korku anlatılarının günümüzde çağımızda gelmiş olduğu aslında belki de son nokta korku oyunları. Oyunlar aslında korkuyu şu an en az sinema kadar beraberinde taşıyan şeyler korku oyunları. Piyasada da bayağı yeri var. Burada bilgisayar oyunları diye özellikle bahsetmiş olmamız ya da ilk söylemiş olmamız konsol oyunlarını işin içine dahil etmediğimiz manasına gelmiyor. Çünkü dilimize yabancı şeyde video oyunları olarak anılan bu eğlence türü, oyun türü bilgisayar oyunları olarak geldi. Çünkü ilk baştan beri biz konsoloda masa üstüne de hep bilgisayar dedik. Öncelikle karşımıza ilk çıkan korku oyunu 1980'de Mystery House diye bir oyun. Ken ve Roberto Williams adlı bir çift yapıyor. O da Ken Williams bir yazılımla uğraşırken o arada bulduğu bir oyunu oynuyor. Ve eşiyle birlikte oynamaya başlıyorlar, tekst oyunu. Sonra bu neden hani böyle olmasın, grafik olmasın diye düşünüyorlar ve Roberto bunun için çizim yapmaya başlıyor. Bu e, tekst oyunu ve grafik oyun derken ne kastettiğine dair kısacık bir... Şey söyleyebilir misin? Tabii tekst oyunu daha çok yazılarla yönlendirilen oyun. Puzzle oyunu gibi düşünelim. Fakat grafik oyunu içinde çizimlerin olduğu oyun anlamında söylüyorum. 70 tane çizim yapıyor Roberto bunun için. Eşiken de bunu bilgisayar grafiği haline getirerek de. Tabii bu şu anda bildiğimiz grafik. Ee, anlamında değil yani 1980'leri düşünürseniz aşağı yukarı gözünüzde canlanıyordur nasıl çöpten o, adam kıvamında yani o kıvamda bir <gülüyor> evet, şey aynen piksel no. No. aynen pikselle yapılmış çizimler ee, bunu ilk satmaya piyasaya sürdüklerinde inanılmaz bir başarı elde ediyorlar hiç beklemiyorlar böyle bir satışı ilk sürdüklerinde 10.000 satış yapıyorlar sonra bu oyun dünya çapında e, 80.000 kopya satıyor ve ilk korku olarak, yani ilk korku oyunu olarak nitelendiriliyor. Bu oyunun bir başka güzel yanı da Agatha Christie'nin hikayelerinden esinlenerek yapılmış olması. Biraz mystery var içinde. İşte bulmaca çözme, işte katili bulmaca şeklinde bir oyun. Daha sonrasında Haunted House diye bir oyun çıkıyor Atari için, Atari 2600 için. bu da ilk survival korku yani hayatta kalma korkusu olarak çevirebiliriz bunu. Olarak nitelendiriliyor. Bunda belirgin özelliklerden bir tanesi bu bir şeyde geçiyor, bir konakta geçiyor. Hayaletli bir konakta geçiyor. Buranın eski sahibine ait olan 3 tane küpü bulmanız gerekiyor ve bu küp küpleri bulup oradan canlı çıkmanız gerekiyor. Tabii olmadık yerden işte düşmanlarınız çıkıyor vesaire. Tabii bu oyundaki ambiyans nedeniyle de yani hem konusu hem de ambiyansı nedeniyle de epey bir korkutuyor insanları. Özellikle karanlık odaları vesairesi kullanması. Daha sonra çıkan oyunlar gene buna benzer oyunlar olarak geliyor ardından ama şekilde değiştiriyorlar. Mesela 86'da Chiller diye bir oyun var. Tam olarak zombi vurma oyunu şeklinde Zombi ve hayaletler aynı zamanda işte işkence görmüş kurbanlar var onları vuruyorsunuz onları vurdukça böyle şey kazanıyorsunuz puan kazanıyorsunuz gibi böyle bir oyun. Daha sonra Castlevania var 1988'de bu işte burada exploration dediğimiz araştırma bulma ve RPG elementlerini bu oyunda görebiliyoruz. Aynı zamanda bu oyunda gece ve gündüz farkı da ortaya çıkıyor Şimdi mesela biz gündüzliğin hiçbir şey olmaz değil mi? Veya geceliğin daha çok korku ve karanlıkta korku çıkar e, karşımıza. Fakat burada farklı yapmışlar. Gündüz de çıkıyor düşman. Birazcık daha zayıf ama gece daha bir kuvvetli oluyorlar. Daha sonrasında 89'da e, Sweet Home diye bir Japon oyunu var. Hı. Hiçbir zaman Amerika'ya gelemiyor bu oyun. Evet <gülüyor> ne yazık ki, o sırada çıkan başka iki oyun yüzünden onun pazarlama şeyleri yüzünden, anlaşmaları vesaireleri yüzünden sokmuyorlar bir şekilde. Bu da ölü bir kadının ölmüş çocuğu için oyun arkadaşı bulmaya çalışması ile ilgili bir oyun. Tabii çocuklar hani gel yavrum sen köşeye hani benim çocuğum arkadaşlık et demiyor. Onları <gülüyor> tahmin edersiniz ki kötü amaçlar için ne <gülüyor> kullanabiliyor mesela kuyuyu atıp yakmak gibi vesaire gibi. Bu oyunun şöyle bir özelliği var. Bu oyundaki ev ya da kullanılan mekan daha sonra Resident Evil adlı oyun için bir blueprint yani bir ne derler onun isimler? Plan. Plan. E, planı. Oluyor. 90'lara geldiğimizde tabii birazcık daha gelişiyor olaylar. Yani first person shooter dediğimiz gibi işte zombi çıkıyor vuralım veya işte macera şeklinde e, gelişmeye başlıyor. Alone in the Dark'a geliyoruz bu arada 90'larda. Sweet Home'un haricinde ve Haunted House'un haricinde yani bu ikisinin haricinde şu anda oynadığımız survival horror türünü gerçekten oturtan aslında Alone in the Dark. O şekilde nitelendiriliyor. Hmm. Bunda bulmacalar var, inventory var, kaçmak var, saklanmak var, işte vurmak var veya işte tabanca ile vurmak var. İşte beklenmedik yerden işte düşmanların çıkması var. Mesela bu oyunda arka plan 2D olarak yani ne diyor iki boyutlu olarak hazırlanmış. Fakat bütün yaratıklar ve karakter üç boyut olarak oyunda. Evet, Tabii bu da. bayağı bir şey sunuyor. Hani piyasaya da değişik bir e, tat sunuyor. Aynı zamanda 90'larda FM V denilen bir şey ortaya çıkıyor. Full motion Video diye. Burada gerçek insanlardan aktörler kullanılarak, çeşitli çekimler yapılarak hazırlanan oyunlar var mesela. The Seventh Guest buna örnek verilebilir. Doom gene en erken first person shooter oyunlardan bir tanesi. Aynı zamanda Real Time Scare olarak, yani gerçek zamanlı korku olarak da adlandırılıyor. Tabii burada da, Üç boyut grafik var. Hı hı. Ve multiplayer olayı burada işin içine giriyor. 90'lar özellikle arke salonlarının etkisiyle yani bilgisayarların evden çıktığı demeyelim de evlere girmeden önceki bir adım olduğu yerdeydi. Daha önce hani. Evde konsollar var ama e, kişisel bilgisayar namına geçen IBM PC 8086'lar henüz e, ev kullanıcılarına açılmamış pahalı şeyler falan derken... ...arada video konsolu televizyona bağlanmış arcade makineler ve e, Türkiye'deki amiyane tabiriyle Atari salonları ortaya çıkmıştı. Mesela burada bir iki tane korku oyunu var e, evlerde oynamayacağınız. Benim en çok sevdiğim de oydu herhalde bir arcade oyunu olarak Mortal Kombat. Aynı o stil fotoğraflar çekilerek onlardan üretilmiş. Daha önce Street Fighter'da denenen, e, seviye seviye dövüşerek yükseldin ve en sonunda başka e, baş başkötüyle, level boss'larıyla vesaireleriyle kapıştın. E, bir yapıyı düşünün. Bunun geldiği son noktaydı, 93-94 senesinde. Çünkü son derece gore, böyle kanra yaman bir oyun. Gerçek insanların, yani gerçek aktörler falan şeyde kasta kullanılmış oyun yapılırken buna göre dikkat edilmiş hareketler vesaireler çok da etkileyici bir oyundu ama geri dönüp baktığımızda mesela Fantasmagoria ile Are of the Dark var ele Are You Afraid of the Dark döneminin büyük oyunlarından çünkü bunlar birkaç CD'lik oyunlar CD'nin yeni çıktığı zamanlarda herkes disket peşinde koşarken 60-70 şeylik evet şimdi bakıyoruz mesela 7 CD'lik Fantasma. Fantasmagoria'nın en son... Evet, Fantasmagoria. Ben 5 CD'lik bir versiyonunu oynamıştım. Türkiye'ye belki o gelmiş olabilir. İşte Beast Within aynı dönemde vardı. 6 CD çıkmıştı. Evet, evet, evet. Büyük şeylerdi ve o CD'lerin her biri de bir sürü sinematik getiriyordu beraberinde. Oyuna dair şeyiniz artıyordu. Ee, yani o atmosfere girişiniz hızlanıyordu. Ee, bir Genel olarak başka türlü de bir bakmak gerekiyor. 80'lerden itibaren ben o dönemi bilgisayar oyunlarıyla beraber yaşamış bir çocuğum. Ee, Zalox 80'in içerisinde o Hunt of Thousand komik versiyonunda tünel falan gibi oyunları da oynadım e, o yaşlarda ve e, sadece şunu söyleyeceğim çok güzel bir kapak gerçekten bir için elinden çıkmış kapak kaset kapağı ve iç tarafında da 5 ya da 10 tane pikselden ibaret oyunlardan bahsediyoruz burada böyle bir dönemden geçti başlıkta insanlar daha çok hayal etme üzerine yani ben piksele bakıyorum ama aslında arkasından şimdi kurt adam çıkacak falan gibi hayal ederek başlamışlar teknoloji o kadarına müsaade ediyordu e, İlk başında bildiğim gibi gerçekten macera oyunları ya da metin tabanlı şeylerdi. RPG tabir edeceğim birazcık daha macera çözme, gizem çözme oyunlarıydı. Çünkü teknoloji ona müsaade müsaade ediyordu. Daha sonrasında hareketlenme başladıkça işte güzel bir zıplama oldu 90'ların başında. İnsanların evine bilgisayarlar geldikçe, pazar da büyüdüğü için daha büyük oyuncular işin içine girdi. Daha iyi bir gelişme de yakalandı. İşte biz ilk Mortal Kombat'ı söyledim benim gözüme çarpan ama Amiga 500'de Waxworks falan vardı sinemaya gelen şeyleri, filmlerin, oyunları yapılmaya başlamıştı mesela 80'lerin sonunda gene. Orada değişik şu anki olan o franchise'ın iş ilişkisinin türler arasında, sanat türleri arasında ilk örnekleri görünüyor. Burada baktığınızda adventure oyunları birazcık daha hareketli olmaya başlamıştı. Daha önce gizem çözme iken şimdi hayatta kalmaya. En son aşamada da first person shooter dediğimiz birinci adamın gözünden herkesi vurmak neredeyse. Ki Blood vardı mesela 96-97'de galiba. E, kasaları ateş ediyordunuz. İçinden bir şeyler çıkıyordu. Silah ve enerji veriyordu. Bir şeyler bir şeyler. E, paralar falan dağıtıyordu. Her şeyi ateş etme dönemi başladı. Bunların hepsi küçük küçük emekleme dönemleriyle aslında daha kendini arıyordu ama sabit olan bir şey vardı. Hep bir korku unsuru. Korku çok seviliyordu. İlk çıkan mikser oyunlarında bile yani o ponglardan sonra direkt işin içine korku girdiğini iddia edebilirim. Tabii ben mesela şeyi söyleyebilirim. O dönemin hemen ardından Commodore geldiği zaman Commodore 64'te Frankenstein Şato. oyunu vardı. Frankenstein. Tam adını Hı. şu an hatırlamadım ama Frankenstein'in ya Frankenstein ya Frankenstein'in şatosu ya Frankenstein'in gelini. Hı. Mesela o oyun birden fazla ortamda geçen iki boyutlu bir oyundu. ...ekrandan çıktığında bir başka sayfa yükleniyor... ...o sayfadaki o ekrana giriyordun... E, ...renkliydi, renkli televizyon... E, ...o sırada yeni çıkmış... ...renkli televizyona bağlarsan renkliydi... ...ve de aralıksız... ...çok tabi aslında ilginç bir şey... ...aralıksız Bach'ın tokattası çalıyordu arkada... ...ki yani şu an düşünüyorum... ...bir noktadan sonra katlanılmaz olabilir... ...ama öyle değil tabi o çocukluk... ...o mesela yükseldikçe... ...sen de Allah şimdi canavar gelecek diye... ...korkup duruyordun yani... Ben Sinclair'da benzer bir şeyi yaşamıştım. Ee, birkaç gün evvel notları birazcık daha elden geçirirken açıp bakayım şu oyuna diye geri döndüm. Ve e, şimdi, sesten bahsettin ya biraz önce. Şimdi bildiğimiz ses değil bu. Bugünkü şahit olduğumuz ses değil. Bizim şu an cep telefonlarımız baya baya yüksek steryolar çalıyor. Yani e, bugün iPhone'u, Android'e 320'lik 570 kbps'lik MP3'ler atıp neredeyse kulağınızın müsaade ettiğince, itikatınca diyeyim artık kulaklığınızı Plak sesinde şeyler dinliyorsunuz. O zaman bunlar maksimum 8 bitlik bip bip'lerdi. Bip bip aynı Dıt bip bip diye bakı o ne, ne kadar dinleyebiliyorsunuz. Adam deli eder ben öyle söyleyeyim. Yani <gülüyor> evet. o bir işkence yöntemi olarak kullanılabilir. Çünkü ben o bahsettiğim oyunu şu an notlara bakmam gerekiyor tekrar. Bir iki tane versiyonu gördüm. İçeride geziniyorsunuz. Sağ ok, sol ok tuşları falan var. Yerde örümcekler fırlıyor. Arkada kesintisiz bir bip bip sesi. Bir yerden sonra melodiye benziyor ama hala MIDI'ye birkaç sene var yani. Birine işkence etmek istiyorsanız bağlayın bir sandalyeye, verin o sesi yani. Öyle bir şeydir. Şimdi isterseniz biraz daha Fantasmagoria üzerine konuşalım. Çünkü o bu türü özellikle korku oyunlarını gerçekten şekillendiren, başka bir hale getiren bir oyun. <Gülüyor> Fantasmagoria 1995 yapımı bir oyun ve tahmin edin kim tasarımcısı? Roberta Williams. Yani Mystery House'ın dizaynerı aynı zamanda. Full motion video olarak tasarlanmış bir oyun. Ve tamamen psychological horror yani psikolojik horror olarak e, addediliyor. Şunu e, belirtmek istiyorum şimdi bilmeyenler olabilir doğal olarak. Hı. Oyun biraz eski. Hı. Gerçek görüntülerin full motion derken gerçek görüntülerin de kullanıldığı hı hı. ilk oyunlardan bir tanesi. Hı hı. Yani bugün biz çok alışığız gerçek insan çok benzeyen oyunların içinde imajların kullanılması ama o günlerde ekrandaki piksellerden çıkıp bir anda televizyonda seyrettiğin, videoda seyrettiğin türde gerçek insanların rol aldığı, gerçek odalarda, gerçek görüntülerin içinde hareket eden insanların olduğu bir oyun işte bir Beast Within vardı, bir Fantasmagoria vardı evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Ve etkisini çok arttırıyordu tabii. Kesinlikle. Zaten ...adventure olduğunu düşünecek olursak... ...bir de bu yanı var oyunun... ...point and click yani... ...işaretle ve klikle... ...şeklinde oynanan bir oyun... ...aynı zamanda avatar olarak... ...gerçek bir aktörü kullanılıyor... ...ve demin de bahsettiğimiz gibi... ...tabii bu, bu kadar özelliği düşündüğünüzde... ...7 CD olması... ...çok da normal geliyor o zaman için... Evet. Ee, evet, ...ayrıca şey vardı mesela... ...adventure bilmiyorum... ...oynayanınız var mı oyunu ama Bak, mesela ben şeyi... ...hatırlıyorum... Güzel bulmacaları da vardı yani bütün detayları hatırlamıyorum ama gerçekten bulmaca çözmenin ilk örneklerinden kaliteli bulmaca çözmenin görsel gerçek görüntülerle ilk örneklerinden birini veriyordu. Ve mesela işte bir satranç tahtasına 8 tane veziri nasıl yerleştirirsin sorusu bizi mesela çok keyifli bir 3-5 dakikalık bir uğraşa sokmuştu yani. Tahta çıkarıp hani gerçekten <gülüyor> tahta çıkarıp yerleştirmeye çalıştığımızı biliyorum. Ha, i̇şin açıkçası bak ben de aynı tip oyunları tercih ederim yani daha çok böyle koştur koştur vur vur ee, yani zombi nereye kadar <gülüyor> öyle diyorum. Daha ama daha, zombiye de işte, ya tabii değil? daha zombiye bile gelemedik <gülüyor> ha, ama evet. yani tabii birazcık daha beyni zorlayan aynı zamanda hem zorlarken hem de korkutan oyun. Bana benim için mesela bazısı vurmayı sever bazısı da evet. ee, problem çözmeyi veya işte bulmaca çözmeyi. Bir de evet. oyunda geçirdiğin zamanı da ciddi bir şekilde artıran ve oyunla bağını kuran şeyler bunlar. O puzzle'ları düşünmeye başlıyorsun falan. Şimdi Tabii ki. Bugün hala oyunlarda kullanılıyor. Ama çok artık seyreltildiği için artık o eski şeyde havayı da bulamıyoruz. Tabii evet. mesela ben hemen onun ardından Resident Evil'dan bahsedeceğim. 1996 Capcom'un çıkardığı oyun. Bunun dizaynerı da Shinji Mikami muş oldu Evet de ben birçok oyunu var zaten adam gurulardan bir tanesi bu oyunu ben oynadım ve gerçekten çok sevmiştim ama sevdiğim kısmı hani böyle vurmalı işte e, hani çok kanlı olan kısımları değil daha çok bu içinde bulmaca olmasıydı Farklı farklı karakterlerle oynayabiliyor olmanız. Aniden yaratıkların çıkması mesela onların yani Resident Evil'ın tarzında benim çok hoşuma gitmişti. Gerçekten korkuyorsunuz, irkiliyorsunuz yani. Çok kullanılan bir o jump scare diyorlar. Yani o jumpscare'ın herhalde evet. belki de ilk kullanılanlardan bir kullanılan bir tanesi, evet. biri. Ama orada iyi bir senaryo vardı şimdi. Yani seni aksiyonun olduğu yere götürürken gayet iyi hazırlayan bir şeydi. Karakter gelişimi de vardı mesela. Silahların parçalarını bulup birleştiriyordunuz. Tabii tabii. tabii. Daha öncekilerde o kadar şey yok. Yani Resident Evil'da da %100 yoktu ama karakter gelişimi hiç yoktan envanter gelişimi diyelim kullanmış olduğun aletler gelişiyordu. Mesela yanlış hatırlamıyorsam orada bir tane şey vardı yaratık vardı. Likr. Adında hmm. hala aklımdadır o. Böyle bir köpek mi insan şey mi yarı böyle bir garip bir yaratık. Kocaman bir dili var seni yalıyor. Yaladığı gibi ölüyorsun. Hmm. <gülüyor> Aslında yani bu komik geliyor şimdi ama o zaman hiç çok öyle komik gelmedi yani oynarken öyle değil işte yani evet. şey yapmaya çalışıyorsun, kurtulmaya çalışıyorsun, bir şekilde öldürmeye çalışıyorsun, çok yakına sokmamaya çalışıyorsun. Ee, epey heyecanlı bir oyundu. Ee, aynı zamanda Resident Evil survival genresini, survival horror genresini e, tam olarak popüler yani popüler duruma getiren oyunlardan bir tanesi. Mesela içinde dediğim gibi bilmece çözüyorsun. Kaçıyorsun, orayı buraya araştırıyorsun. Ee, boss encounter'ı var mesela. Yani normal karşılaştığınız canavarlardan çok daha güçlü son boss olarak bir yaratıkla karşılaşıyorsunuz. Bu third person yani 3. şahısın gözünden bakan bir oyun. Aynı zamanda. Şey düşündürdü bu bana şimdi Galib'in dediği klasik dövüş oyunlarındaki level atlayarak ilerleyip en sonda. Büyük liderle, güç adamla kavga etme konseptini alıp içinde hikayesi olan üç boyutlu güzel bir korku oyununa benzer bir şeyi tabii. eklemişler sanki. Tabii. Bir de oynanma tarzı çok başka. Resident Evil şeyde, evde oynansın diye yapılmış bir oyundu. Yani öyle dışarıda, kafelerde, arcade salonlarında oynanacak bir oyun değildi. Çok daha fazla vakit demek onu jeton yetmez. tabii yani konsol oyunu zaten. Evet. Yani. Yok sadece konsepti almışlar demek istiyorlar. Hmm, tabii tabii. E, i̇leride çok daha başkasını göreceğiz zaten. Hmm. Kesinlikle öyle. Belki de ilk örnekleri. Evet. Hemen ardından yani hemen ardından demeyeyim. Tabii başka oyunlar da çıkıyor o arada. Ama direkt gözümüze gelen Silent Hill var. 1999'da. Bu da mesela türü değiştiren örneklerden bir tanesidir. Yani ciddi anlamda değiştiren Şekilde Neden? Bir kere şu karanlık korku olayını bir farklı boyuta getiriyor. Şöyle ki orada mesela gündüzleyin bir sis var. O sisten de yaratık çıkabilir. Karanlıkta da çıkabilir. Sisten de çıkabilir. Yani hiçbir şekilde emniyette değilsiniz. Her an her yerden her şey çıkabilir. Evet. Öyle bir durumu var. Bu bir psikolojik horror. Yani psikolojik korku oyunu. Benim en sevdiğim yanlarından bir tanesi farklı bitişleri olması. Farklı sonları var yani karakterin aldığı kararlara işte gittiği yöne işte çözdüğü şeylere nazaran sonu değişebiliyor. Her oynadığında başka sona ulaşabilceği cipte. Bildiğim kadarıyla ya iki ya üç tane son olması lazım emin değilim ondan. Biz sadece bir tanesini oynayabildik sonunu getirebildik. Onun sonuna vardığımızda da spoiler vermeyeyim diyorum ama yine oynamak isteyen. ya yani biz kötü sonucu gördük. ...bunun iyi sonucu da varmış. <gülüyor> ya o konuda çok büyük. Sonu benzemesin Hayal... gibi. <gülüyor> Sonu benzemesin, evet. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim... ...ama tekrar oynamayı göze alamadım. Gerçekten çünkü... ...beni ciddi anlamda... ...korkutan diyebilirim. Korkutan ve hani tüylerimi diken diken eden... ...şeylerden bir tanesiydi. Oyunlardan bir tanesiydi. Ee, bir de Silent Hill'in döneme getirmiş olduğu... ...bir sürü başka yenilik de var. Yani daha öncekiler de atmosferikti. Korku manasında ama... Hiç bu kadar iyi denenmemişti. Bir de Japon şeylerin konseptini, Japon korkusunun mesela işin içine girmesi. İşin içine girmesi ne demek burada? Küreselleşmesi. Amerikan piyasası başta olmak üzere dünyaya açılabilmesi falan söz konusu. Resident Evil'dan sonra Silent Hill'de de bunu yaşadık. PlayStation faktörü aslında birazcık da orada. şey Silent Hill o kadar yaygınlaştı ki. Yani bunun bir sebebi de PlayStation'ı. Ee, daha yüksek grafik ve daha iyi oynanabilirlik getirmesiydi belki. Yalnız bu bizim hani korku Japonlardan iyi çıkıyor hani bir konuştuğumuz konu var ya evet. bu konuya e, ilginç bir kanıt aslında. E, çünkü bunun da şeyi yaratıcısı Kichiro Toyama o da bir Japon. <gülüyor> yani bir Resident Evil'a bakın bir Silent Hill'e bakın iki tane favori ve iki tane gerçekten iyi korku oyunu ikisi de Japon elinden çıkmıyor. Bir de şu an konumuz olmadığı için %100 mesela şey yapmıyoruz ama e, nedir adı direkt ona çok fazla eğilmeyeceğiz ama Metal Gear Solid gibi ya da Metal Gear gibi bir seri var e, direkt olarak orada görürsünüz Japon etkisini çünkü kendine ait bir tarikatı var artık değil. Metal Gear'in yaratıcısı Hideo Kojima. Yani 6-7 oyunluk yan oyunlarıyla beraber bir gidişi var öyle söyleyeyim. Yani öyle bir oyun ailesi var. Artık öyle bir konsept Dünyada geçen hikayeler. Kesinlikle kendine ait bir tarikatı var artık. Kojima yeni oyun çıkarttı ya da yeni senaryo yazıyor dedikleri anda bir dünya bir yerinden oynuyor. Yani Batman'e yeni bir şey geliyormuş falan gibi ee, insanlar ele alıyorlar. <gülüyor> Bu da aslında birazcık da gene hani teknolojinin ilerlemesiyle beraber oyunlara hareket etmesini, gerçekten bu kelimenin tam anlamıyla hareket etmek istiyorum. Daha önceden karşınıza bir seçenek geliyordu ona göre bir yorum yapıyordunuz. Daha önceki puzzle'larla ya da elinizdeki bilgi parçacıkları ile birleştirip bir problemi çözüyordunuz. Ama bu defa koşmaya başladığımız bir dönemden bahsediyorum. E, First person shooter'ların özellikle korkuyu ya da korku üyelerini sevdiğini söylemiştim. Türün ustaları, korku sanatının ustaları e, bu işin içine ufaktan giriyorlar. Stephen King'in birebir hani filmlerde yapıldığı gibi kitaplarından alınma yoksa e, konseptlerinden alınma olan şeyler var, aktarmalar var. Ama ben onun üzerinde durmayacağım. Clive Barker üzerinde duracağım. Clive Barker'ın özellikle o shooter dünyasına 2001 yılında çıkartmış olduğu bir Undying'i vardı mesela. O bambaşka bir efsaneydi. Çünkü içinde hem gotik, yani tam manasıyla gotik, tam manasıyla karanlık fantezi, e, birden fazla... Öğe değil de altyapıyı balındıran bir korku türünde bir oyunu vardı. İşin içinde büyü de vardı. Aynı zamanda büyüyle beraber 1920'lerde geçiyordu hikaye. O dünyaya ait silahlar da vardı. Aynı zamanda sıra dışı öğeler de vardı. Mesela bir yetenek, bir büyü yeteneği kazanıyordunuz. Doğru yerde o yeteneği kullandığınız zaman geçmişi görebiliyordunuz. Kehanetler işin içine giriyordu. ...diriltme, öldürme vesaire gibi yöntemler vardı. Ve rahatsız edici, gıcıklayıcı... ...yani gerçekten gıcık edici... ...Clive Barker korkuyu iyi bildiği için... ...bayağı bir kurmuştu, kullanmıştı. Konuyla alakalı da bir sürü şey var zaten. Yan hikayesi var Anday ama... ...tam bir efsanedir. Daha sonrasında da 2006-2007 senesinde galiba... Jericho'yu oturup çalıştı Clive Barker. Jericho'da gene aynı şekilde... ...daha tür tam oturmadan... Kooperatif bir şekilde ama tek kişinin kooperatif oynayabileceği bir oyun gelmişti. Bir grup cadı avcısı ya da şeytan avcısı, ifrit avcısı gibi bir ekip düşünün. Doğaüstü konularla alakalı olarak donanmışlar. Üzerlerinde kiminin silahı var, kimisi zaten şey rahip, kimisi bir başka yeteneğe, özelliğe sahip. Böyle bir ekip bayağı bir Jericho'da, Eriha'da, meşhur Orta Doğu'nun ve Kudüs'ün Kenan bölgesinin özellikle tam ortasında duran büyülü bir yerde şeytan avlıyorlardı, baş kötüyü. Yani bu anladığım kadarıyla şeyin role playing game'in (RPG)'nin temel aslında tiplerini arketiplerini kullanarak e, evet. oluşturmuş değil mi şeyleri evet, evet. karakterleri işte Kesinlikle. bir tank var bir tane büyücü var bir tane healer ayrıca var rock var vesaire orada sorunları çözen. Ama şimdi şey var. Daha önce e, bunu değişik RPG oyunlarda denedilerse de role playing game işte bilgisayar tarafından ERP'de e, RPG'de denedilerse de bir türlü tam bir netice alamamışlardı. E tabii Clive Barker işin içine girecek kendi e, görseliyle kendi yaklaşımıyla beraber Orada bir şey yarattı. Şimdi bugün çok fazla bilinen oyunlar değil. Anday'ın kadar olay olmadı ama... E, gene de son derece iyi bir oyundu. Oradaki yaratıkları da görmek lazım. Yani bu zombilerden önceki zombiler. Silent Hill'de değil de Resident Evil'ın artık altıncısı mı oldu? Ne oldu? Oradaki level bossları Jericho'da e, günlük hayatta bakkala giderken... Vurmanız <gülüyor> gerekiyordu falan gibi zor bir oyundu. orada <gülüyor> arada biz şeyi biraz... Atladık galiba. Chiller mesela çok türünün nadire bir örneği üstünden bahsederek geçtik ama bir işkence oyunu. Daha sonra başka yerlerde de hakim ya da yaygın ahlaki kuralları pek fazla sallamayan bir korku oyunu olarak geçiyordu. O da o da zindan zindan geçiyorsunuz ve orada ort genelde orta çağ işkence aletlerine bağlanmış insanlar var peki pek ciddi alınacak şeyler değil bunlar gerçekten piksel görünüyorlar ama de falan insan kafası eli kesiyorsunuz birilerine elektrik görüyorsunuz e, bunu siz yapıyorsunuz oradaki insanların da hikaye itibariyle masum kurban ve yani masum insanlar ve kurbanlar oldukları söyleniyor. E, e, hangi yıllardaydı bu? Bu 80'lerin ortasında 80 bu 86'da evet. Ben bunu neye bağlıyorum? Bir defa öyle bir oyun Reagan döneminin Amerika'sında bu kadar ahlakçılığın yükseldi yükseldiği işte Margaret Thatcher'ın da İngiltere'de kıta Avrupa'sını falan etkilediği, bizde Özal var zaten bizim ne yaptığımız belli değil. O günlerde böyle bir oyunun piyasaya çıkmış olması gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü o zaman bilgisayar oyunların çocuklar oynuyor bir defa. İşkence sahnesi vesaireler böyle el altından dağıtılan oyunlar da değil bunlar markette satılıyor yani pazarda. Nasıl oldu da böyle bir şey oldu? Benim aklıma gelen bir tane şey var. Bu hani Hairraiser'ın falan da çıkmış olduğu. Bir Tinslasher. Ondan sonra bir Splatter korku. Böyle hani biraz daha gore. Karnvavan korkunun yükseldi. Vahşiyet korkusunun yükseldi. Dönemlerde herhalde bir cesaret bir şey yaptılar. Bir de o dönemlerin... E Başlangıç Dediğin gibi o dönemler başlangıç dönemleri olduğu için aslında bugünler kadar sıkı değil. Kontroller de öyle değil. Bakış açıları da o kadar sıkı değil. Anne babaların çocuklar üzerindeki kontrolü de yani bir oyundan öyle bir şey çoğunlukla beklemiyor kimse. Bir örnek vereyim mesela 2003, 2003'te böyle bir oyun daha deneniyor. Menhunt diye bir oyun bu. Manhunt'ta kahraman şiddetin kendisi. Yani adam öldürüyor, işkence yapıyor, kesiyor, biçiyor ve bu oyun tüm zamandan en tartışılan oyunlarından bir tanesi şey olarak yani şiddet içermesi bakımından. Almanya'da, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da ban ediliyor, yasaklanıyor. yasaklanıyor. Evet. Daha sonra da İngiltere'de ve Amerika'da da banlanmaya yaklaşıyor aynı çılır gibi olması bakımından. Ya bir de şimdi şey var, yakın zamanda ben e, okumuştum. Bir tane daha oyun var aynı şekilde ama... ...şimdi m, insanların bu konuyu tartışmaları için e, çok da haklı oldukları yerler var. Bir tane oyun, şu an adını hatırlamıyorum. Direkt olarak ben bu hayattan çok sıkıldım. İnsanlardan da çok sıkıldım. E, AK-47'imi ve yeterince bomba ve mermimi üstüme alacağım. sokak çıkıp insanları öldürmeye başlayacağım. Gibi oyunlar var. Yani şimdi... Bir öncekinde çok ciddiye alınacak bir tarafı yoktu. Hala oyundu ama yani çocuklar şey yapıyordu. Daha regulasyonlar oturmamıştı diye açıklayabiliriz. Ama 2013-2014'te gerçekten böyle tartışılan bir oyun var. Oyunun yapılmasına bir de şey yapılıyor. Bayağı bağımsız bir stüdyo bunu şu an hazırlıyor. Ee, ona başka bir örnek daha göstereyim. Yani bu, bu Furya'ya ilişkin olarak o da e, düşünecek olursanız Grand Theft Auto onun yumuşatılmış versiyonudur. Yani sonuçta kahraman gene suçlu. Yani evet. şey işliyor suç işliyor sürekli halde suç işliyor şeyleri yaparken yani misyonları yerine getirirken ki 80'lerde o tarzı senin söylediğin yani Galib'in söylediği de bu Grand Theft da aslında biraz bu türe yaklaşıyor şeyi ben e, hatırlıyorum arabayla çıkıp hiçbir şeye gerek yok alet de, arabayla çıkıp insan ezmek üzerine e, oyun vardı. Evet Karmagedon'du galiba. Olabilir galiba. Çünkü bonus alıyorsunuz böyle <gülüyor> sanır, ne kadar çok çocuk arabasıyla yaşlı birine ezdiğiniz zaman bilmem kaç süre veriyor silah veriyor falan gibiydi. Ee, ya birazcık psikolojik korku türü oyunlar daha doğrusu insan temelli, temelli ruhsal korkular doğaüstü korkular yerine bu tarz oyunlar birazcık suyunu çıkartmış bir vaziyette bana öyle geliyor. Çünkü o bahsettiğim özellikle Unavenged'li galiba oyun şu an yine bulamadım. O oyunda mesela direkt olarak şeyi görüyordunuz. Bu Kolombin e, okulunu basan çocukları. E, ondan sonra daha sonra Boston'da galiba bir üniversiteyi basıp orada insanları öldüren içerideki şey falan bir öğrenciyi vesaire görüyordunuz. Yani bayağı bir o adım oynamanız gerekiyordu. Ama e, oyun, oyun yapımcısı firmanın da e, savunması direkt olarak belinin söylediği gibiydi. GTA'da bunu şey yapıyorlar insanlar bunu yapıyorlar. Ve arada çok minimal şeyler suç işlemeden GTA oynama şansın pek yok. Hatta hiç yok. Fakat gene de biz göz önündeyiz. Bunu gerçekten ortaya bir tartışma konusu haline getirip ortaya koyduğumuz için. Kimse GTA'yı bu şekilde kaba tabirle çakmıyor. Herkes bizi reddediyor falan diyorlardı. Evet. Yani oyunda 3 kat çektiğin zaman aman sen niye 3 kat çekiyorsun ben seni banlıyorum kimse demiyor. <gülüyor> Birazcık daha hareketli oyunlara gelelim. Hareket ve e, toplu halde oynanan ve, oyunlara gelebiliriz. Ve zombiye de Zombilere. dokunmamız gerekiyor artık. Zombinin zamanı geldi sanırım. Demokar ne düşünüyorsun zombiler konusunda? <gülüyor> zombi abi. <gülüyor> Şimdi bu zombi meselesine ben biraz şöyle bir geçmişe gidip gelmek istiyorum. Oyun bazında değil ama fikir bazında. Şimdi bugün zombileri biz MMO'larda yani devasa çok oyunculuğu Çevrim içi oyunlarda aslında çok oynuyoruz. Demin Beril'in bahsettiği tipte oyunlarda da bunlar var. Tek kişilik ya da sadece çok oyunculu olan var. Ama artık 2012'den beri devasa çok oyunculu çevrim içi oyunlarda bir zombi çılgınlığı başladı, yükseldi. Şimdi biraz sakinledi ama hala hareket var. Bu bana sanırım... İkinci bölümde uyarlamalar bölümünde bahsettiğimiz Richard Matheson'ın I Am Legend'ını düşündürüyor. Çünkü 1954'te bu kitabı yazmıştı. Onun oradaki zombi vampirleri diyelim aslında tam ne olduğu hiçbir zaman bilinmez ama zombi vampirlerinin distopya ile birleştiği ilk eser bu. Yani o tür o yaratıklar ve bir distopyanın bir araya gelişi I Am Legend 1954 ve orada iki tane kavram ...çıkarıyor Richard Matheson... ...ve bizim bugün MMO'larda... ...kullanılan, daha önce de bütün filmlerde... ...günümüze kadar eskimeyen... ...ve kalan iki bu temel özellik... ...birincisi güçlendirilmiş... ...merkez, ev... ...kendimizi içine koyup... ...hayatta kalmaya çalıştığımız ev... ...ikincisi de dışarıdaki... ...hastalıklı ya da işte değişime uğramış... ...milyonlarca insanın... ...dolaşıp seni yakalamaya çalışıyor olması... Evet. ...bu konsept... E, Matteson tarafından bu ikisi ortaya atılıyor. I Am Legend'da biraz daha vampir mi zombi mi asla bilemediğimiz bir karmaşıklığı var. Zeka var ama tam 10 yıl kadar sonra Romero ortaya çıkıp Night of the Living Dead'de aslında şeye bir saygı duruşu gösteriyor Matteson'a evet. ve kendi zombi tiplemesini yaratıyor. O zombi tiplemesi de zamanımıza gelen zombiyi aslında e, şekillendiriyor. Zekayı şeyden alıyor, yaratıklardan alıyor. Çok daha sadece tüketmeye yönelmiş, saldırgan, yiyip içecek, parçalayacak, içsel, içgüdüsel davranan yaratıklara çeviriyor. Bir de orada dönemin etkisiyle galiba birazcık daha doğu uzak doğu kültürünü ve dinlerini getirmiş olduğu bir felsefi altyapıya da dayanıyor. Yani bu kişiler zombiye dönüşmeden önce gerçek hayatta yaşadıkları biraz da karmayı da andırır. ...zombi olarak dönüşüp tekrar hayata geldiklerinde, ölü bir hayata doğduklarında... ...geçmişte yaptıkları şeyler yankılanıyor kafalarında bir eko gibi. Şeyde Romero'nunkinde özellikle öyleydi. Yani o bilinçsiz ya da canavarca histen öte ufaktan bir şeylere uyanmalar. İnsanların mesela en kafası açık olan alışveriş merkezinin kapısını açıyordu. Budist, biraz göze sokulmuş o vaziyetteydi o. Böyle bir bilinç altyapısı sanki armağan etmişti Romero. Evet bu ve zaten aslında yani bu ikisinin e, armağanları bununla bitmiyor mesela bir de değişiklikler tabii işte hem birbirleri içinde değişim var hem de e, siz bir anda şeyi alıyorsunuz Mateo ondan önce e, 50'lere kadar hep Dracula etkisiyle gelmişsiniz asil bir vampir var o bir birey sizden üstün bir lord ve uzaktan bir yerden böyle uçup geliyor sizi değiştiriyor vesaire oysa Matteson'la beraber, I'm Legend'la beraber eski Forkler'ın hikayelerine, vampirine biraz dönüş oluyor. Komşunuz geri geliyor. Yani sizden artık bizden biri, tanıdığımız bir yüz geri geliyor. Onun korkuları sonra zaten işte Romero'da da aynı şey kullanılıyor ve günümüze kadar bu geliyor. Bunların ben çok uzatmadan en ateşleyicisi, MMO'ların en ateşleyicisi 2012'de MMO. Survival Horror'ın en ateşleyicisi yanlış olmasın. Daisy ile oldu. Daisy Standalone bu Arma 2 oyunundan bir mod olarak ayrılıp kendi başına bir zombi dünyası yaratıldı. Chernarus diye bir Rusya'da bir bölgede bu Çernobil kazasından sonra olduğunu hissettiğimiz bir değişimlerin yaşandığı bir yer, bir boşluk. Ama gerçekten bu kum havuzu işte serbest dünya filan e, tabir edilen open world bir e, oyun tarzı. Ve orada e, istediğiniz yönde hareket edebiliyorsunuz. Hikaye sizi yönlendirmiyor. Sizin hareketlerinizle kendiniz e, bu hikayeyi yaratıyorsunuz. Bu tarz tabii ki yeni değil. Bu tarz çok eski ama bu Survival Horror'da Daisy'de çok güzel uygulanıyor. E, beni çok hoşuma giden bir başka özelliği de Daisy Standalone oyununun save yok. O tabii çok etkileyici bir farklılık getiriyor. Yani çoğunlukla oyunlar experience deneyim kazanmaya, oyuncuya, oynadığımız karaktere deneyim kazanmaya, işte alet edevat eşya kazandırmaya ve bunu save ederek kontrollü bir şekilde güçlenmeye dayalıyken Daisy'de siz öldüğünüzde hem bütün eşyalarınızı kaybediyorsunuz, hem canınızı kaybediyorsunuz en başa üstünüzde bir tişört, bir pantolon en başa dönüyorsunuz. 225 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz bu arada da. Gerçekten güzel, büyük bir open world. Farklı farklı noktalara da uyanıyorsunuz. Uyandığınızda yalnızsınız, çıplaksınız, tek başınasınız, alet edevatınız yok ve açsınız. Burada tabii horror bir anda yaratık horror, korkusu sürüyor. Zombiler var çünkü. Değişmişler ve size saldırabiliyorlar. Ama bana sorarsanız oyunun esas korkusu hayatta kalma süreci yani bu survival sürecinin yarattığı korku yemek bulabilecek miyim? Sığınacak bir yer bulabilecek miyim? Birileri beni aman görmesin, biri sesimi duymasın, bir zombi bir tane Allah muhafaza bir silah bulursam, zombinin birini vurursam 50 tane zombi gelecek sese. Sadece zombiler mi gelecek? Tabi bu sırada sadece zombiler de gelmeyecek çünkü insan Yaradılışı e, aslında bu zor anlarda kötücül davranmaya çok uygun. Ve sadece zombiler değil diğer oyuncular da ciddi bir sorun. Çünkü siz eğer büyük bir çanta bulduysanız, üzerinize güzel bir mont bulduysanız... ...korumalı bir e, kask bulduysanız diğer oyuncu onu istiyor. Evet. Ve o, bunun üzerine siz ölüyorsunuz. Şimdi bu kadar bu oyunu böyle ballandıra ballandıra kendimce anlatma sebebim sadece benim oynamam değil... Size birkaç tane istatistik vereyim. Oyunun etkileyiciliği şöyle. Şimdi bu oyunda bugün itibariyle e, oyunda hayatta kalma, ortalama hayatta kalma süresi 1 saat 9 dakika. 1 saat 9 dakika sonra ölüyor insanlar çoğunlukla. O kadar oynayıp ondan sonra baştan başlıyorsun. Yani ne buldun ne bilin hepsi gidiyor. 1 saat 9 dakika. Bugün 1 milyon 400 bin tane karakter oynuyor şu anda bu oyunu. Anlık size söylüyorum. Evet. Toplamda 40 milyondan fazla hay kişi, şey, kişi hayatta kalmaya yani karakter yaratıp 40 milyondan fazla kere hayatta kalınmaya çabalandı. Ve 2 milyardan fazla zombi öldürüldü 2012'nin sonundan bugüne kadar. Ve 9 milyondan fazla da cinayet işlendi. Demin bahsettiğin gibi evet. bir oyuncunun diğerini öldürmesi. Ve 170 bin kadar haydut diğer oyuncuları öldürenlere haydut diyoruz banditler. ...şu anda avlamak için yeni oyuncuların oyuna girmesini bekliyor. Evet. Bir de şey, çok ilginç şeyden bahsetmiştim. Bu oyun üzerinden gelişen bloglar ve hikayeler yazılmaya başlanıyor diye. Onlardan da belki bir iki tane örnek verebiliriz. Yani ben kendi kendime bir blog başlattım aslında. Ama çok uzun sürmedi. Sabah. Dayanamadım yani. Hani. Nedeni söyleyeyim benim bilgisayarımın zayıflığından oyunu aslında... ...tam gerekli grafik özelliklere sahip oynayamadığım için... E, yeterince olayın içine giremedim. Bir de oyun tabii ha bu arada oyun tabii alfa başladı. Günümüzde de alfa devam ediyor. E, o yüzden sorunları aynı şekilde iki yıldır e, sorunları sürüyor. Survival'ın diğer örneklerinde oyundan sonra çıkan, Daisy'den sonra çıkan pek çok oyun Survival ve Horror türünde e, daha gelişmiş örnekler verdiği bu sürede şimdilik Daisy'de ben yeterince hareket göremiyorum. Evet. Yani öyle bir sıkıntısı da var. Yani bir şeyler bir ev kendinizi savunacak bir yer yapmaya bir türlü de başlayamadınız. O sırada işte ne bileyim Seven Days to Die ile işte The Forest ya da işte Ash 1 z 1 gibi pek çok oyun direkt bunlar içinde bu eklerle başladı. Evet ben biraz önceki oyunu söyleyeyim bu arada Hatred daha çıkmadan yasaklanan ya da üzerine tartışılan bir oyun. Bir ara bir bakmanızı en azından göz atmanızı öneririm. Bu Daisy'yi herhalde ben mümkün değil oynayamazdım. <gülüyor> yani save olmaması, senin anlattığın şekilde olması yani hiç bana göre değil. <gülüyor> hele hele benim için sürekli iki adım adım seveden eden olarak oyunlarda. Sadece o da değil yani şimdi burada mümkün insan değil yani. faktörü önemli. O zombiler bence zemini oluşturuyor sadece. Onlar çit gibi sınırları oluşturan şeyler insanlardan kaçıyorsun. E, <gülüyor> oyunun gelişiminde aslında gerçekten insanlardan kaçıyorsun oldu. Ee, i̇lk e, bu oyun başladığında e, yapımcıların amacı bu muydu onu bilmiyorum. Ama zombileri aslında çok büyük kalabalıklar halinde sunmuyorlar. Bir. İkincisi zombiler çok güçlü değil. Yani ne çok güçlüler ne çok hızlılar. Yani siz kaçarsanız kaçarsınız. Kavgaya girişmezseniz kaçarsınız. Ya da e, bir tane itfaiyeci baltası bulduysanız zaten çok sorununuz yok. Çünkü itfaiyeci baltasıyla kafaya bir vuruşta Zombiyi indirebiliyorsunuz. O zaman 10 tane zombi de gelse indirebiliyorsunuz. Ama tabi zombilerden e, sıkıntı çok çıkmayınca bu sefer insanlar haydutluğa vurdu daha çok. Ve haydutluk esas bir meyve düşünebiliyor musunuz? 170 bin kişi şu an sizi bekliyor oyuna girseniz. 170 bin tane haydut sniper e, silahlarının arkasında bir tepede bir çatıda gizlenmiş durumda. Gelse de yeni bir tane şey e, green yeşil birisi gelsin e, şeyi bulsun. Bir tane güzel çantayla bir tane kask bulsun belki de bir tane e, iyi bir tane balta tüfek bir şey bulsun ben bunu öldüreyim. Ya da ben bunu yakalayayım mesela kelepçe, kelepçe var. var. Kelepçeyle ben kelepçeleyip ondan sonra maymun edeyim. İstediğimi e sat, yaptırayım. Köle olarak satabilir bile bir ihtimalle sonraki adımlarda. Ama Aynen Yani bir anlamda şey o, olay şeye dönmüş yani. Suriye iş savaşı dönmüş hadiyetle. Oyuncu lutlamayı bırak bildiğin haydutluğa dönmüş yani. Evet. Ya Bir de orada ilginç başka şeyler de var. 28 gün sonradan sonra 28 gün sonra filminden sonra hani bu zombiler koşmaya başladı ya. Çok başa bela bir hale geldiler. Daha önceki zombilerden bir şekilde kaçıyordun. Zombinin en büyük olayı çok olmasıydı. Evet. Çok ve ee, bulaşıcı olmasıydı. Bir vampirin birini ısırması gerekiyor. Ayrı setuplarda, kurulumlarda, dünya yapılarında birine kendi kanından vermesi gerekiyor. Mesela Drakula'da vardı öyle bir kısım. En Rice'da da aynısı geçerli ama zombi de öyle bir şey yok. Bir oradaki 2005-2006'dan sonra şu zombi apokolips ve e, zombi saldırısında nasıl hayatta kalırsanız gibi kitaplardan sonra bir kültürel bir mesele haline geldi bence. Amerika başta olmak üzere Anglo-Sakson kültürünün birazcık dayatmasıyla evet. her yerde her şeyde zombi konuşulmaya düşünülmeye başlandı. Zombi oyunlarıyla alakalı piyasada dönen daha doğrusu popüler kültürde biraz malzeme olan birkaç tane de şey var. Onlardan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Ben lafını balla kestim. Ben demin örnekler verirken The Forest'ın adını geçirdim ama survival için geçirdim. O zombi oyunu değil daha detaylı sonra konuşuruz. Yanlışlık olmasın. Şimdi burada çok, çok karmaşık bir fikir var aslına bakarsanız ortada. İnsanlar bir şekilde öldürmeyi bayılıyorlar. First person shooterlar özellikle bu noktada bayağı bir önde alıp götürmüş vaziyetteler. İster istemez bu, bu zombi öldürme ya da karşı e, ordunun düşman askeri olarak adettiğin kişiyi öldürme. Suç oyunlarında işte birinin arabasını çalarken öldürme falan. Bunları birazcık romanın gladiyatör oyunlarında insanların kendileriyle aynı insanmış gibi görmediği gladyatörlerin birbirini öldürmesi gibi. Ele aldıkları. İşte ben çok inanmıyorum bu lafa ama devamı söylendiği için telaffuz edeceğim. İnsanın içerisindeki o bilinç düzeyinin altındaki vahşiliği deşerj etme. Bir yerde bir şekilde topluma ya da okullara gidip silahları boşaltmak yerine oyunlarda boşaltması gibi anlatıyorlar. Ama bunlar birbirini besliyormuş, beslemiyormuş. Geçen sene Kasım ayındaydı galiba. Yani şey çıkmıştı, bir belge çıkmıştı. Amerikan ordusu zombi oyunlarıyla... El kitaplarında askerlerini yetiştiriyor, anlatıyor, öğretiyor gibi. Birazcık bu popüler kültürün elindeki öldürülecek düşman algısını zombiyle oturttular, yaşattılar. Ama bilmiyorum yani zombi hadisesi belki biraz zarar veriyor olabilir insan bilincine. Çünkü çok istismar edilmiyor, çok kullanılmaya başladı. Zombi tarafının altyapısına kimse bahsetmiyor. Bayağı kullanılıyor yani bu... Ee, üzerine filmler de çekildi o zombi, apokalips hikayelerini başlatan şeylerin o 2000'lerin ortasındaki. Ee, silahlar satılmaya başladı, zombi setleri var, ondan sonra zombi oyunları var, zombi hedefleri var, o var bu var derken e, düşmanı zombileştirmek acaba öldürmeyi daha tek düze değil de bir alışkanlık haline mi getiriyor diye tartışıyorlar insanlar zombi çılgınlığı yaşadığımız kesin. Yani filmden kitaba e, oradan e, işte bu bilgisayar oyunlarına aralıksız e, zombi oyna, zombi oyunu oynanıyor. Zombi öldürülüyor ama mesela işte şeyden emin değilim. E, mesela zombi e, zayıfsa mesela zombi öldürmeyi bırakıyorlar. E, ya ben Twitch'te falan bayağı bu Daisy'nin şeylerini seyrediyorum. E, canlı yayınlarını vesaire. Neredeyse hiç zombi öldürmüyorlar. Karşı direkt yani ya bandit oluyorlar, e, suçlu oluyorlar, e, geleni gideni öldürüyorlar. Ya da e, hero oluyorlar, e, milleti öldüren banditleri kovalıyorlar. Ya, Ve böyle diye. bir... Ha yani sonuçta şey var, sürekli aslında insan çatışmasına dönüşmek üzere. Bu dediğin yani güzel bir saptama yaptın bence. Çünkü o çok önemli başkalaştırma. Richard Matteson'dan beri işte o diğeri, başka. Ama öteki. aynı zamanda o öteki komşun. Kitapta e, Neville mesela... Bu zombi vampirlerin onları kalabalık diye tabir edelim. Kalabalığın tek düzeliğinden kurtulmak için kendini böyle monoton işlere odaklıyor. Bu tanıdık geliyor mu sizlere arkadaşlar? Yani bir düşünün kalabalığın tek düzeliğinden kurtulmak için monoton işler yaparak dışarıdakinden belirli bir rutine bağlı kalarak kendini hayata katlanabiliyor. Böyle bir, böyle bir adam var. Ha, yani ki, tabii ki bu adam işte bir çalışan sınıfın ahlak ile hareket ediyor ve bireyselliği aslında öne çıkarıyor ama tahmin edebileceğiniz gibi sonda başarılı olamıyor. Ama Nevil'de bireyselliği öne çıkarmaktan başka bir şansı yok. Tek kişi kalmış yani bir birey olmuş zaten. Tabii onu anlat zaten onu anlatıyor. Evet. evet. Yabancılaşmanın ama dibine vuruyor da. Kesinlikle öyle. Ama bir yandan da Nevil'i düşününce benim aklıma hep şey gelir. Bir sonraki adımı Eğer başına o işler gelmeseydi hikayedeki hobiydi. Yani bir 10-20 sene daha kalsaydı dünyanın mobilyasını yapabilirdi ne <gülüyor> diye düşünüyoruz. Bir de 1950'lerde sıkılmış biz ne yapalım? Yani 2010'larda işler çok daha karışık. Ee, i̇şte zombi tarafı böyle. İşte Walking Dead gene bunu besliyor. İnsanlar e, zombilerle ilk sezonun birkaç bölümünde bir boğuştular. Zombiler genelde Deus ses Machina gibi bir şekilde e, gelip her şeyi yıkıyor. Ya da yeni bir e, aksiyon seti yaratıyor onlara. Bir zorluk haline getiriyorlar. Ama onun dışında çok bir şey yok. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ama hala şu anki ahlak yargılarıyla bilgisayar oyunlarında direkt insanı öldürmek gibi bir suç. Gene hatred'ta verdiğimiz gibi. Evet. Ee, i̇lk başta gizem oyunları vardı dedik. Mystery dedik. Ee, problem değil de gizemi çözme oyunlarıydı. Daha sonra maceraya dönüştü bunlar. Daha sonra first person shooter dediğimiz herkesi vurduğumuz ya da işte birinci gözden ateş ettiğimiz namlı görünmem oyunlara evrildi. Daha sonra e, işin içine hem teknoloji hem internet üzerinden oynama girdiği için başka şeylere evrildi. Bu arada insan öldürme oyunları var. Counter Strike falan ya da e, şeyler devam ediyor hala. Ama hala ahlaki bir sınır içerisinde kötü adamları öldürüyorsunuz ya da göreviniz gereği öldürüyorsunuz gibi bir şey yerleştiriyorlar. Şimdi işin içine zombilerden sonra ben 2013-2014'te en çok şeyi gördüm. Hayatta kalma oyunları gördüm. Mesela e, Outlast'te. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir oyunumuz var mesela bu tamamen sıra dışı bir oyun uzun zamandan beri biz kahramanları canlandırdığımız oyunlar oynadığımız için özellikle first person'da birinci kişinin gözünden olan oyunlarda önümüze gelen bütün yaratıkları bir şekilde gücümüzün yettiği silahımızın yettiği inat ettiğimiz şeyde ölçüde öldürüyorduk. Yani her şeyi ortadan kaldırmaya odaklıydı. Şimdi işler biraz değişti bunlar artık kaçma saklanma hayatta kalma. Birini öldürerek değil yani gerçekten. Kaçarak hayatta, hayatta kalmak. Kesinlikle böyle bir hale geldi. Mesela buradaki baş karakterimiz de bir gazeteci ve bir gazeteci bir tüyo alıyor. Bir hastanede bir akıl hastanesinde sıra dışı işler ve deneyler yapıldığına dair. aslında bakarsanız çok klişe bir konu. Defalarca da kullanıldı. Önümüzdeki senelerde de bin defa daha kullanılacak. Fakat oraya gittiği anda biraz daha Japon korkusunu andırır bir şekilde deneyler yapıldığını görüyoruz. Bir önceki benzer paranormal deneyleri Fear'da görmüştük biz. ne benzer yaratıklar var. Fakat bu sefer sizin elinizde silah yok mesela. Siz gazetecisiniz. Bir tane handcam'iniz var. Handcam kameranız var. Kameranızın gece görüşü var. Ve karanlık odalarda. Her taraf insan cesetleri insan parçalarıyla kanla dolu. Cesetlerle dolu olan bir ortamda ilerliyorsunuz. Öncelikle amacınız birisi hayatta kalmak. Canavarları görüyorsunuz. Korkunç sahneler düzenlemişler sizin için. Öyle mizansenlerden geçiyorsunuz ki. İnsan baya bir sıçrıyor olduğu yerde. İkincisi de pil bulmak. Kameranın gece görüşü sizin elinizdeki tek silah oradaki sizi hayatta tutabilecek... E, bayağı bayağı oda oda çekmece çekmece gezinip. Aslında bu yani e, ilk örnek değil e, şeyde e, Silent Hill'de vardı e, hatırlar mısınız bilmem yaratıkların geleceğini yaklaştığını vesairesini hatırlatan bir radyo var. Radyo muydu telsiz miydi tam olarak hatırlayamıyorum. Cızırtı fazlalaşıyor yani hiçbir şey yokken normal bir şey e, böyle kanallar arasında radyo nasıl ses çıkarır böyle zız zız White diye bir ses işte, White White noise, ama şey olduğu zaman yaratıklar yaklaşmaya başladığı zaman böyle çıtırtırlık e, sesler yani statik sesler evet, evet. E, Metal başladı. detektörü gibi aynen aynen metal detektörü gibi evet, ha, ha, evet yani, yaklaşık içerisinde bir şey var demeye getiriyor. Onun işte onun gelişmiş versiyonunu bir diğer e, kaçmalı saklanmalı hayatta kalmalı oyunu olan Alien Isolation'da gördük 2014'te geldi o da Onda da birebir dedektör vardı mesela bir el kaçmak üzere falan. Ben şimdi birazcık yadırgamıştım ben çünkü FPS ile büyümüş bir adamım. Quake'lerle, dumlarla, ondan sonra daha sonra Counter da falan devam etip karşımıza ne geliyorsa oynuyorduk öldürüyorduk falan noktasındaydım ki bir yerde silah patlamıyorsa bana eğlenceli gelmiyordu bir yere kadar. Ee, ama şimdiki bu oyunlar gerçekten bambaşka bir düzeyde. Alien Isolation ve Outlast'ı özellikle bir görmenizi e, şey yaparım. Zaten tanıtımlarında virallerle yapmışlardı. Karanlık bir odaya oyuncuyu koyup işte onun tepkilerini kameraya alıyorlar. E, tepkileri de görmeniz gerekiyor. İnsanlar çok değişik hallere girebiliyorlardı. Bir de bu değişim çok bence ilginç bir değişim gerçekten. Her şeyi öldürenden aslında her şeyi öldürmek değil. Korkuyu yaratan da o değil. O düşünceye geri dönüş etkisi var. Mesela ben dün akşam bütün bu araştırmayı yaparken kendimi kaybedip The Long Dark diye bir oyun, yine alfa bir oyun indirdim. Survival oyunu. Oyunun klasik kolay, orta ve zor gibi seçenekleri de var şu anda. Daha başlangıçta hikayesi de olacakmış. Ama daha alfa olduğu için story modu çalışmıyor. Long Dark oyununda karlar altında bir bölgede tek başınasınız. Üzerinizde bir Belirli bir sayıda işte kışlık bir kıyafetler var, 3-5 tane kibritiniz var elinizde ve tek yapmanız gereken hayatta kalmak. Doğanın ortasındasınız aslında, Kulübelerle bazen denk geliyorsunuz, yıkılmış tren raylarında yıkılmış vagonlara denk geliyorsunuz ama onun dışında ne birisi var, ne çalışan bir alet var, tamamen soğuk, siz ve donmamaya ve aç açlıktan ölmemeye çalışıyorsunuz. Bu sırada da işte kargalar var. Bir de gördüğüm kadarıyla kurtlar var. Ve olup olabilecek en büyük sorun da kurtlar. Eğer basit düzeyinde oynarsanız doğadaki yaratıklar size saldırmıyor. Siz tehdit etmedikçe. Tehdit etmedikçe saldırmadıkça onlar size saldırmıyor. Oyunun daha sonraki seçeneklerinde yani daha orta seçenek ya da güçlü, zor seçenekte kurtların saldırısı tahmin ediyorum. En büyük problemlerinizden biri. Onu dün akşam ona orayı açmadım. Öncelikle <gülüyor> öbür kısmına. Odaklandım oyunu biraz görmek istedim çünkü ama korkularımız bizim hiç değişmiyor aslında oyunun içine girdiğinizde eğer e, oyunla bizim yazar anlaşmamız gibi bir oyun anlaşması imzalarsanız ben şimdi bu soğukta burada durduğuma inanıyorum ve hayatta kalmak için gereken her şeyi yapacağım ben dediğiniz zaman orada gördüğüm ben kurtun bana saldırmayacağını bilsem de o kurtun sesini duyunca o ben korkuyorum ve bu korku aslında yeterli bir oyunda zaten. O korku temel korku yani kurt, kurt bana saldırdığında daha çok korkmuyorum çünkü sonuçta e, ben beni ısırılmayacağımı e, oyun oynarken kitap okurken vesaire korku düzeylerimiz ufak ufak değişse de aslında aynı tür korkular yaşıyoruz. Evet. Ve korku oraya doğru evriliyor aç kalacağım öleceğim oh sabah uyanıyor karakterimiz kendi kendine konuşan bir karakter. Sonunda galiba neyse bir geceyi daha atlattım diyor her sabah ve siz mutlu oluyorsunuz. Bir sonraki havanın soğuduğunda e, ise yeniden ne yapacağım ben kapalı bir yer bulamazsam ne yapacağım kibrit bitti yakamazsam ateşi korkusuyla e, gerçekten tüylerini zürperiyor. E tabi insanın en büyük korkusu şey ölmek yani o korku üzerine direkt olarak işliyor. Yani bu illa zombi olmak zorunda değil ya da böyle mutasyon geçirmiş bir yaratık olmak zorunda değil veya bir hayalet olmak zorunda değil. Dediğin gibi bir doğanın şeyine, ortasına bırak adamı hiçbir şey de verme yanına bir de üzerine soğuğu ekle bayağı bir korkunç yani. İşte Maslow'un planetine göre zaten işin içinde tam olarak ölüm yoksa genelde o gerilim haline dönüyor. Yani şimdi günümüzden örnekleyelim bunu. Ay sonu geliyor gibi bir korkuya kapıldığın anda bir gerilim yaşıyorsun. Ama ay sonu geldiğinde ben kirayı ödemezsem beni öldürecekler dediğin anda bu korkuya dönüşüyor zaten. <gülüyor> ee, ve şey interaktif bir şey yani korku anlatılarının bence şu an için günümüzde geldiği son nokta. Bir sonraki nokta iletişimi sadece gözle e, kulakla ya da şimdi titreşimli cihazlar var dokunmayla değil sonraki adımda koklamayla ondan sonra daha doğru bir şekilde sesi duymayla vesaire haline getirip değişik korku tiyatro oyunları ama interaktif şeyler sizin peşinize hakikaten birileri düşecek gerçek dünyadaki oyunlar gibi olabilir. Bunun en son adımı da zaten şey olur sanal gerçeklik olur. Evet. Yani gözlükleri takıp ellerine şeyleri takıp şu anda zaten çalışmaları da var. Ama onda çok inanmıyorlar işte sanal göz yani gözlüğü taktım ama şimdi hala oyun bu. Yani ya The Game şeyinde, filminde olduğu gibi bir hale gelebilir. Evet son sözlerimizi söyleyelim. Ne düşünüyorsunuz? Ben biraz şu anda oynadığım oyundan bahsedeyim. Last of Us diye bir oyun oynuyorum. A survival Horror bu da. Aynı zamanda adventure çok güzel bir oyun çok zevkle oynuyorum bir arkadaşım var iki günde bitirdim yani nasıl aldığı zevk oyundan hiç bilemiyorum iki günde bitecek bir oyun gibi gelmiyor bana ama tabi biz hani çok böyle harıl harıl sabah başlayıp akşama kadar oy, yani o şekilde tüketmiyoruz oyunu özellikle bu tür oyunlar olunca böyle keyfimiz yerinde olduğu zaman işte büyük ekranda açıyoruz playstation gayet böyle ortamı da karartıp hani o ambiyansı yakalayarak oynuyoruz ben çok beğendim oyunu ee, bir kere Evet korkuyorsunuz şu açıdan korkuyorsunuz çünkü her yerden her an bir şey saldırabiliyor. Bu insan da olabiliyor, e, yaratık da olabiliyor yani her şey mümkün. E, buradaki güzel noktalardan bir tanesi zombiler farklı farklı. Yani mutasyon geçirmişler. E, işte biri işitmeyle sizi e, buluyor, biri görüşle sizi e, buluyor. Kimisi agresif, kimisi siz onun yani çok fazla yakınına girmediğiniz sürece size bir şey yapmıyor. Hikayesi de şöyle, ilk salgın açığa çıktığı zaman kızını kaybeden bir adam, yıllar sonra başka bir kızı, hastalıktan etkilenmeyen bir kızı aşı geliştirebilecek bir noktaya götürmeye uğraşıyor. Pek de isteksiz olarak yapıyor, başlıyor en azından bu göreve. Oynanış, şu anda kolayda oynuyoruz. Yani o gittikçe seviye arttırılabilir. Yani kolayda şey yaptıktan sonra... Yine first person mi? Hayır third yani üçüncü şahıs gözünden bakıyorsunuz. Güzel bulmacaları var. Kimi zaman nereden çıkacağınızı bulabilmek için epey bir uğraşıyorsunuz. Silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz, iyileştirici ekipmanlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Tabii kendinizi de geliştiriyorsunuz bu arada. Bazen yancınız oluyor. Şimdi mesela götürdüğünüz kız da yardım ediyor. Aynı zamanda insanlarla karşılaşıyorsunuz. Onlardan da yardım alabiliyorsunuz. Yani savaş esnasında veya işte bir kötü bir durumda kaldığınız zaman. Yani genel olarak ben çok eğlenerek oynadığım bir oyun. Yani tavsiye ederim eğer bu tür oyunu seven varsa. Ee, bir tane daha oyun aldım. İşte bunu bitirdikten sonra da başlayacağım. Evil Within diye bir oyun. Bu da aynı şekilde ama bunun birazcık daha psikolojik horror'a daha fazla. Yani psikolojik korkuya daha yatkın e, bir oyun. E, bu da üçüncü e, gözden oynanan bir oyun. Yani üçüncü kişi gözünden oynanan bir oyun. Bunun ilginç yanı yani benim ilgimi çeken yanı şu oldu. Oyunun içinde... Çevreniz değişebiliyor değişime uğrayabiliyor yani bir yoldan giderken o yol değişebiliyor bunun da bir hikayesi var oyunun içinde çok fazla spoiler vermeyeyim bu güzel bir özellik çünkü bir akıl hastanesinde geçiyor zaten etraf zaten gerçek dışı bir ortam anladığım kadarıyla yani okuduğum kadarıyla insan üzerindeki deney yani yapılan deneylerden esinlenmiş bir oyun oynayacağım, göreceğim ama epey bir iyi şey aldım. Yani oynayan insanlardan yorum aldım. Onun haricinde beklediğim oyunlar var. Hemen söyleyeyim. Bir kere Insane diye bir oyunun yapıldığını öğrendim. Bunun en güzel özelliği Guillermo del Toro tarafından dizayn ediliyor olması. H.P. Lovecraft'tan esinlenilmiş. Onun öykülerinden esinlenmiş. Göreceğiz tam olarak bir bilgi alamadım yani kesin bir bilgi alamadım ama beklediğim oyunlar yani çıktığı, çıkacağı zaman e, kesinlikle izleyeceğim takip edeceğim bir oyun. Bir de 2015'te e, gördüğüm kadarıyla epey bir oyun geliyor. Hell Raid diye bir oyun gördüm. First Person Shooter hiç denemedim. Deneme ihtimalim var sadece bu oyun nedeniyle. Bunun haricinde diğer işte 2014'te çıkanlar var işte bahsetti galip Alien Isolation, işte Dying Light veya... Asylum gibi. Mesela Asylum e, İngiltere'de epey bir satış rekoru kırmış bir oyun. O da şey hastane oyunu aynı şekilde. Bir Evil Within'le ilgili bir anekdot vereyim. O da Resident Evil'in tasarımcısı Shinji Mikami tarafından Hazırla, hazırlanmış bir oyun. Evil Within'in ilginç bir tarafı daha var. Evil Within bu saklanma korku oyunlarını da bir kısım içermekle beraber aynı Resident Evil'daki gibi aksiyon yerleri de var. Bayağı yaratıklardan kaçıyorsunuz ben. Oynanış videolarını falan bayağı izledim. Ee, çok ilgimi çektiği için. Ama sanki hala bu hangi tarafta olacağını daha tam karar verememiş. O geçişi, e, yani hangi e, amacı mı diyeyim artık? Kültür akımını mı diyeyim? Hangisini takip edeceğine henüz tam kararını vermemiş bir oyun. Şimdi korku anlatma sanatının aslında bir sonraki adımı şu an gerçekten bilgisayar oyunları. Ben onu görüyorum. İnteraktivite hiçbir zaman bu kadar ilerlememişti insanlar ve anlatı arasındaki ilişki belki de e, mağarada karanlık bir mağaranın içerisinde gerçekten canlandırma yapan birkaç tane adam ama yani burada ciddi canlandırmalardan bahsediyoruz o 1800'lerin başındaki Fransız vampir tiyatroları gibi şeylerden bahsediyoruz belki o zaman birazcık anlatılar e, bu kadar gerçekliğe yaklaşmıştı, insanları içine almışlardı ve kültür olmuştu böyle bir akım olmuştu şimdi sözlüden yazılıya yazılıdan bir e, oynanışa yani bir tiyatro oyunu gibi oynanışa oradan sinematik bir anlatıya oradan en son olarak da dijital bir korku anlatısına geçiyoruz. Bir sonrakisinde bilmiyorum. Benimki sadece bir tahmin. Dijital analog bir anlatıcı olacak. Yani e, bu ferepeciler buna çok daha aşina bir DM olacak, bir Dungeon Master olacak ama dijital bir Dungeon Master'dan bahsediyoruz. O size gerçekten de bir oyun oynatacak. Gerçek bir kişi olmak zorunda değil, gerçekten bir bilgisayar da olabilir bu. Bir server size ayrı ayrı şeyler açacak belki, oynama yöntemleri. Etkileşim belki daha yüksek olacak, nihayet başaracağız biz o sanal gerçeklik inanmasını. Ee, ama sonuç itibariyle durum bu. Çok daha fazla sirileceğini düşünmüyorum, birazcık yükseldiği için vahşet, Vahşet oyunları üzerine gidiliyor ama korku gerçek korkuyu bulacak. Yani bu kaçma kovalama korkuları bana daha doğru geliyor. Çünkü kaçma kovalamanın arkasında siz bir gizem de çözüyorsunuz. Canavarı ateş ederek öldüremediğinize göre canavardan kurtulmak ya da onu egal edebilmek, onu aşabilmek için gerçekten bir gizem çözmeniz gerekiyor. Her şey pil değil yani o kameranın pil değil. Aklımızı kullanmamıza geri dönüyoruz sanki biraz. Adventure'larda yaşadığımız yani evet. tetiğe basmak için çok fazla zeka gerekmiyor ama diğeri için biraz Akıllı uğraşmak Akıllı ve lazım. hızlı olmak gerekiyor ama şimdi bir de o da var. Tabii Dijital zaman Birleşti. bunu getirdi falan gibi düşünüyorum. Korku oyunları bu işin vazgeçilmezleri daha evvelden filmlerden oyunlar yapılıyordu. Şimdi işler çok değişti. Oyunlardan filmler yapılıyor. Bir yerden sonra bilgisayar oyunlarından tiyatrolar yapılacak. Kitaplar yazılıyor zaten birbirinin üzerine. Ee, bilmiyorum artık. Hepsi galiba e, bir el ele tutuşup gidecekler herhalde. yani. Anlatı hiçbir zaman bu kadar gerçeğe yaklaşmamıştı meselesi. Çok güzel bir detay. Ve tam da dediğin gibi onun en yanaştığı yer bence fantastik roleplay her zaman için. Yani ileride mutlaka bir programda konuşacağımız FRP oyunları. Aslında anlatının zirveye ulaştığı noktalardan biri onu atlamayalım. Hemen orada biz belirtelim biz denedik biz bunu. Yani çok fazla FRP özellikle son zamanlarda oynamayan bir ekip olarak biz burada Demokan'la beraber Emre Soyan yöneticiliğinde mi ustalığında çok güzel bir korku oyunu oynadık. Türkiye'de bunu başarabilen adamlar da var. Gerçi şu an Türkiye'de olmasa da buradan Emre'ye de bir selam çakmak lazım. Evet evet. Ben e, demin dediğim gibi bir, bir iki tane aklımdaki ben de belirli gibi oyunları söyleyeyim. E, bunlardan bir tanesi The Forest. Burada da bir uçak düşüyor. Uçağın düştüğü noktada siz yalnızsınız ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Çevrenizde de yamyam <gülüyor> yam yerliler var. Oyunun videolarından gördüğüm kadarıyla e, güzel bir e, oyuna benziyor. Güzel bir dili, güzel bir dili var gördüğüm kadarıyla. Ağaç kesmeleriniz vesaire Kendinize sığınak yapma çabalarınız hem kıvamında zor hem de imkansız değil. Pek çok bu bir tuzağa yapma seçeneği var. O biraz zorlama geldi bana ama tahmin ediyorum o da oyunun içinde belki gelişecektir. Daha işlevsel bir hale gelebilecektir. Bahsetmeden geç, geçemeyeceğimiz bir tane ilginç bulduğum Project Zomboid diye bir oyun var. Geçen senelerin oyunu. Bu oyun tüm bu... ...üç boyutlu first person zombi oyunları çılgınlığı yaşanırken... ...izometrik olarak yapılmış. O açıdan bence ilginç. Eski oyunları bizlere anımsatan bir oyun olmuş. Aynı mantıkla yine kaçıyorsunuz, kovalıyorsunuz. Ama birilerinden yardım isteyebildiğiniz... yine multiplayer oynayabildiğiniz... ...ilginç bir oyun. Fikirleri fena değil. Benim beklediğim oyun da... ...Dying Light. Yine birinci şahıs gözünden oynanıyor... O, oyunun videosu başarılı. Oyunun videosunu başarılı buldum. Güzel grafikleri var. Araya bol bol videolar eklemişler. Oynadığımız karakter bir şehirde bir parkur yapan bir karakter. O yüzden e, çok e, atletik bir e, tip. Oraya buraya atlayıp zıplayıp... Parkuru bir şey yapalım bilmeyenler olabilir. Normal şehrin içerisindeki yapıları, binaları, kaldırımları, duvarları kullanarak akrobatik hareketler... Ile bir tür yarış gibi düşünebilirsiniz. yeni bir spor diyeyim bunu çünkü spor diye adlandırıyorlar. Yaklaşık bir 30-40 yılı var Fransa'da bulunmuş. Fransa'da yeni akrobatlar tarafından şehirde uygulanmaya başlamış. Çok da çekici bir şey yani ben yapmak isterim. Oyunun videosunun açılışı zaten hemen onu göze getiri veriyor. Getiri veriyor. ilk önce bir hemen atlayan zıplayan insanlar görüyorsunuz size doğru gelen. Güzeldi ben de beğendim. Ve... Ve onda da işte demin Berlin dediği biraz önce oyunlardan birinde eskiden yapılmış olan gündüz siz yemek bulmaya çalışıyorsunuz alet edevat toplayıp craftingle yeni aletler yapmaya çalışırken bir yandan da aslında bu zombiye dönüşmüş yaratıklarla kapışsanız da gece hem o yaratıklar daha da güçleniyor geceyle birlikte hem de onları onları çeviren esas güçlü yaratıkların ortaya çıkma dönemi oluyor ve gece daha ağır bir şekilde Kavgayla anlaşılan geçiyor. Ha bir de son olarak söylemeden geçemeyeceğim. Bu konuda Nether oyunu. Yani oyun ne kadar iyi bilemiyorum. Oyunun in-game videoları o kadar ilginç görünmese de... ...oyuna bir trailer çekmişler ki... Ya ...benim hayatımda izlediğim yani en iyi videolardan biri. Hem gerçekçiliği açısından görselliği... ...hem de bir trailer'ın içinde, 5 dakikanın içinde... Çok güzel bir hikaye anlatması açısından. Nether'ın trailerını da izleyin. Evet, Nether'ın canavarları ama Daisy kadar, kadar şey değil. İyi değil orada birazcık daha Half-Life'e kaçmıştı galiba. Ben bir tur oynadım çünkü. Yaratık, bayağı o yaratık. O keyfi vermedi yani. insanların bir arada çatışması falan sarmadı o kadar. 8. bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler.